Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşamki Ramazan soframızda değerli iki konuğum var. Ali Nuri Türkoğlu, Mecit Koç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun hep beraberce buyuralım yemeğimizi yiyelim. Evet kıymetli izleyenlerimiz, şimdi çay yaşlığında Allah nasip ederse, değerli konuklarımla muhabbete devam ediyoruz. Lütfen sizler de bizlere ortak olun. Ee, evet, Alünür Türkağlı abi Eyvallah. Nasılsın, iyiyiniz? İyi valla. Kaldığımız yerden devam edelim değil mi? Yemek yerken Bence de le. güzel sohbet <gülüyor> ediyoruz. İyiyiz. İşte son dönemeçteyiz. E, finali de olacağı ile ilgili haber de yapıldığı için söylemem de herhalde bir behis yok. ...dört sezondur, beş sezondur var olan bir dizimiz vardı. Şimdi yavaş yavaş her hikayenin bir sonu olduğu gibi bizimkinin de bir sonuna doğru geliyoruz. Ee, güzel bir yolculuk. Pandemi zamanı enteresan bir şekilde tabii her iş durdu, bizimki de durdu ama çok dikkatli vaziyette. Sette testlerimizi olarak haftada 1'e kadar indirdik, başta 15'te bir o sürüntü testleri. Ee, hizmet sektörü tabii ki bizimki. Seyircimizin bir beklentisi var. E, onu izleyecek, e, bizim de onu çekmemiz lazım. Tabii ki bir ekmek değil ama demek ki ekmeğin arasına konacak güzel bir şey, katıktır bizim işimizde. E, o yüzden işe devam ettik. O süreç içerisinde çok şükür bize de öyle rahatsızlanan falan olmadı. Kıymetli e, Bülent'in ala bir şey olmadı, diğer hoca arkadaşlarımıza bir şey olmadı ki devam edebildik. E, ne diyelim, imtihanımızı kolay eylesin Allah. Siz nasılsınız Mecit abi? Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Sizleri tanıyalım. E, ben ismim Mecit Koç. Ben de Malatyalıyım. Ee, evliyiz, dört tane çocuğum var. Ay maşallah. Allah bağışlasın. Evet. Allah, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. İki kız, iki oğlan. Kız İslam Üniversitesi'ne gidiyor. Ay maşallah. Ee, oğlan da e, liseye gidiyor şu anda. Ee, üçüncüsü ortaokul. Diğeri daha anaokuluna gidiyor. Maşallah. Abi ısralamışım böyle. <gülüyor> evet, evet. Bu arada abi evli miydiniz? Evet abi. Ama bizde henüz çocuk yok. Öyle bir biraz belki ömrümüzün baharına doğru falan <gülüyor> <gülüyor> sonbaharına doğru inşallah. Hani niyetliyiz ama. Yani. İnşallah. Allah Niyetiz. hayırlı evlatlar nasip etsin. Gerçekten abi. evlat evin hanenin şey ne derler? Çiçeği huzuru bereketidir. Bereketi ya. Gerçekten öyle. Allah Sizde var. 2 kızın bir oğlun var. Ellerinizden Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Ama abi de maşallah. Yani <gülüyor> Abdülmecit değil mi? Abdülmecit. Abi de evet Abdülmecit. bak çok güzel. Aslında değil Abdülmecit değil. mi? Evet evet Abdülmecit. Bir de şey Abdülhamit Han dizisinde oynuyorsunuz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abdülmecit. Ama işte, dikkat ettim Abdülmecit abi. şimdi senaryo gereğimi bilmiyorum ama hani oynadığınız ...dizilerde veya mesela Köz Sebeke'liler diye bir çizgi film Tabii vardı. Tabii O nereye, yani. o nereye değil mi? Hani evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz da böyle kötü karakterleri mi size şey yapıyorlar? Ya biraz denk geldi. Ben yıllarca komedi oynadım. Çok dizim var komedi. E, fakat bizi çok seviyorum. Yani komedi de kendimi çok daha böyle iyi hissediyorum. Enerjim yükseliyor. E, 2007 yılında, 2005-2006'larda drama oynamaya başladım. 2007 yılında artık... Oynadığım son iyi karakterim finali geldi. Yani ben sonra e, aynı şeyi oynamak istemedim. Ben ciddi ciddi uzun süre güzel bir kötü kompozisyon gelsin diye bekledim. Çünkü bir oyuncunun rengini gösterebilmesi, kendini böyle de ifade edebilmesi için farklı farklı şeyleri de oynaması lazım. Dedim ya iyi insan oynadım. Hadi bir kötü insan oynayayım. Ben e, kötüyü oynamanın duasını çok uzun süre etmiştim zaten. Gerçekten. <gülüyor> Veya Allah'ta bir de öyle bir kötü çıkardı ki karşıma koca Osmanlı'nın yani e, maalesef canına kıyan insanlardan bir tanesini oynuyorum. Tabii o ruh ölmedi, o ruh yaşıyor ama en azından görünürde evet. Osmanlı için söylüyorum. Ee, öyle birini oynadım, öyle girit bir kötüyü ve gerçekten markalı isimli bir kötüyü oynadım. Köstebeklilerde de kötü bir hırsız ama komik kötü bir hırsızı oynuyordum. Ee, hırsızın iyisini pek görmedim de hani hem de kötü yani, iki de kötü. Ama, evet evet ama şöyle yani çocuklar yine sizi o çizgi film noktasında sevdiler bence. Ya çok eğleniyorlar. Değil, değil mi? Yani. Eğleniyorlar yani. Hani diyorum ki çocuklar ya bana gülmemeniz gerekiyor. Burada bir yanlışlık <gülüyor> var. Bakın ben kötü biriyim. İyi bir şey almayın, <gülüyor> iyi bir örnek almayın. Ama şöyle bir şey var. Şimdi oyuncunun bizim vazifemiz o olduğumuza inandırmak ya. Sizin çok iyi dövüşmek, onu evet. çok iyi yapmak bizim bizim için çok inandırıcı bir performans ortaya koymak sizin için öyle, benim için öyle. Yani hepimizin işi samimiyet aslında. O şeyi, o samimiyeti gösterir. O rolü bir hakkın ifa etmeye gayret ederseniz, bakın gayret ederseniz diyorum, yaparsanız demiyorum. Aynen, Çünkü o işin bence şeyi yok yani üst seviyesi falan yok. O mükemmellik yaratıcıya mahsus, Allah yes. mahsus bir şey. Biz o mükemmelin peşinde gidiyoruz ama çoğu zaman da şeytandan zaten o. Biz böyle... Hani Vasat'ın, Vasat'ın iyisini iyisini arıyoruz yani. Vasat'ı yapabilirsek ne mutlu. Vasat da iyi bir şeydir ayrıca yani. Orta itidal değil mi? İtidal. Evet. Şimdi ee... o arada tabii o, o, o iyi güzeli ararken o yolculuğunda zaten başımızdan geçen şeye de hayat deniyor. Hmm. Yani öyle bir şey ya bu. Evet. Hani bizi iyi arıyoruz, bizi hmm. güzeli arıyoruz. Hangi işle meşgulsek Oyunculuk da aslında şöyle bir macera yani. O yüzden ben çok sevdim. Ben dervişlik mesleği gibi görüyorum bunu yani bir tür dervişsiniz olacak da. Neden? Sürekli farklı hallerde. Diniz buyurduğunuz gibi hani kötü birini oynuyorsunuz ya. Yani. O kötünün de varyasyonları var. Bir insan parmak izi kadar bireysel ve siz her defasında parmak izi kadar bireysel. işte Abdülmecit Bey'in karakterini oynayacağım ben yarın bir gün. Gelecek karşıma onu böyle anlamaya çalışacağım, doğru yorumlamaya çalışacağım, onun halini yaşamaya çalışacağım. Tam oraya getireceğim söz. Hmm bir hay yolculuğu sürekli bitmeyen. O yüzden dervişlik mesleğine benzetiyorum. Kesinlikle güzel bir şey. Halden hale geçtiğimiz şeyi çok güzel özetliyor aslında. Bütün yaşamımız boyunca bu oluyor hepimize. Ama biz onu sıkıştırılmış halini yaşıyoruz. Aynen. Bilmem arz edebildin mi? Açık mi? oldu mu? Yani bu arada hani Abdülmecit abinin öyle dövüşü olduğunu filan... Ya evet abi <gülüyor> dikkat dikkat dikkatli konuşuyorum farkındaysanız. Demin siz de yayın öncesi... <gülüyor> Konuştuk ya. Eyvallah. Mesleğiniz değil abi? Mesleğim yaklaşık 30 yıldan beri vuruşu Kung Fu ile uğraşıyorum. Uzakta o sporum. Yaklaşık işte ilkokulu bitirdikten sonra ben o zaman şimdiki gibi işte böyle sosyal medya şubu yoktu. Daha çok böyle işte sinemalarda işte Bruce Lee'nin böyle filmlerine biraz da etkilenerek böyle bir şeye giriştik. Aynı kuşağız abi. Evet aynı kuşağızlar söylesin. Velhasıl bu süreç devam etti işte. Aslında benim biraz da bu işe bağlayan etkenlerden bir tanesi de işte 90, 95 senesinde işte Türkiye şampiyonası yapıldı. Orada Türkiye şampiyonu oldum. O arada işte milli takıma seçildim. Orada Dünya şampiyonasına gittik. Orada da bir derece elde edince dünya üçüncüsü oldu ben. Ay maşallah bir alkış maşallah. Ya. Maşallah ya. İsviçre'de, Olten şehrinde. Döndükten sonra bu işe biraz daha sıkı bir şekilde bağlandım daha. Yani o zaman çok şey değildi. Ne oldu abi? Çünkü marifet iltifata tabidir değil mi? Evet. İltifat görmeyen metazaidir Ne Aynen oldu? Öyle. Orada daha şevklendiniz. Aynen. Ne o kadar gibi. önemli bir şey Tabii, çok evet. bir şey. Mesela olur ya hani bazen insan agresif olur, trafikte önüne kırar. İşte böyle bazen sabırsız gösterirsin böyle dayılanır ya bazıları. Aman size karşı dayılanması <gülüyor> yani. <gülüyor> ya aslında... ama bir de en efendiler değil mi? Sizden çıkıyor. Korkuyorsunuz evet. kavga etmeye. Kesinlikle öyle. Ben 30 yıllık spor hayatım boyunca bir de hani uzak dost burayı yapıyoruz. Bir gün olsun kavga etmiş değilim. Bak, gerçekten. Mi? Gerçekten. Abi, abi bir dakika şimdi. Yani kavga hiç mi etme? Yani çok böyle ciddi manada bir kavga falan hiç olmadı. Yani Ama laf kavgası belki olmamalı. Yani fiziki ha. olarak olmadı. Yok, Aynı yani bir <gülüyor> Spor gerçekten insanı disipline ediyor. Üzgüven evet. Bir özgüven veriyor. Evet. O özgüven de olduğu için insan kavga itmeyi şey yapmıyor. Siz çünkü aslında bir nevi silahsınız yapmıyor. yani. Silahla geziyor gibi bir durum var sizin. bedeniniz silah. Aynen beden silah gibi. Ya o yüzden insan ya, onun korkak. Onun için e, insanı çok disipline ediyor. Zaten bir disiplin sporu. E, bu da işin içerisine girince kesinlikle yani kavgadan yani... daha çok belki dışarıda öyle gözükmüyor ama kavgadan uzak duruyorsun. Yani etmiyorsun. Gerçekten etmiyorsun. Yani. Ama şöyle bir şey. tam etmiyorsun da bazen haksız yere Saldırı ya, olabilir. Şey. Mesela ben, ben yaşadım bunu. Bir gün arabamla gidiyorum. Hiç o, anlamadım ne olduğunu. Birden önüme bir araba kırdı falan. Ee, böyle ben de mecbur durdum. Benim dört kapı birden açıldı. Yumruklar sağlı sollu geliyor. Ne oldu ya? Ya işte sen bana niye yol vermedin? Halbuki farkında bile değilim. Normal yolumda ya gidiyorum. Ya. Gerçekten. Hani orada böyle bir senin gibi abi böyle uçsay ya. <gülüyor> isterdim yani. <gülüyor> hani dövme adına değil, yani. Dövme adına değil. Hani kendi tabii. nefsi müdafaa derler ya. Şiddet bir şey var. Tabi İstanbul'da yaşıyoruz. Bu kaosun her dakika ortasındayız. E, Türkiye İstanbul'dan ibaret değil ama İstanbul aynı bir ülke zaten. E, burada biraz daha bu işler zor. Anadolu'ya evet. gittiğinde biraz daha relax bir durum var. Ama hemen taşlaya çıktığın andan itibaren fark ediyor. Ama yine... <gülüyor> abi de o şehir hayatını stresledi mi? Fazla, Olsa. fazla. Çok fazla. Şimdi bakın bir kalabalığı bir yere yığıyorsunuz ve onlar orada böyle bir develeniyorlar aslında. Aynen, böyle bir aynen. resim var. Daha zor. Şimdi disiplin deyince aktırma şöyle bir şey geldi. Şimdi... Ramazan... Çayı soğumasın abi bu arada. Evet, ee, bu arada. A, evet değil, değil de mi? <gülüyor> bir ahenk... ...getiriyor insanı. ...hep beraber aynı anda iftar sofrasına... ...sahur sofrasına oturabildiğin... ...bir orkestra gibi beraber çalıştığı bir ahenk ve disiplin işi ya. Evet. Şimdi bu uyum, bu ahenk... ...başka hiçbir zaman diliminde yakalanamıyor. Şimdi ibadet eden var, edemeyen var... ...işte vakit namazlarına gidebilen var, gitmeyen var, hiç kılmayan var ama... ...Ramazan orucunu tutuyor genel kayrekslerin insanların. Tutmasa bile... O insanlarla diyelim ki gayrimüslim. O insanlarla iftar sofrasına oturmak ona haz veriyor. Bakın herkesi orkestra ediyor. Şehre Ramazan geldiği zaman, ki şehri Ramazan, ya. Ramazan ayı. Evet. Geldiğinde hebi, hepimize bir, bir ayar çekiyor bir huşuyla doluyoruz ve orkestra ediyor böyle düşünüyorum ben öyle bir resim kesinlikle görüyorum kesinlikle güzel düşünüyorsunuz yani Ramazan insanı gerçekten resetliyor ya resetliyor. fabrik ayarlarımıza dönmemize vesile olan bir ay bence yani yani bireysel olarak akord ediyoruz Heh, ama de toplumsal olarak da aynen kaynaşmayı da beraber çalıyoruz aynen, aynen, bravo. yani o müthiş bir şey değil mi kesinlikle sonra teravihlere taçlanıyor evet. teravihlerde başka bir şey evet farz değil ama öyle bir şey ki yani biz onu neredeyse faz gibi kabul değil etmişiz aynen, aynen. o camileri dolduruyoruz. Çünkü bir ahenk, ahenk. Yani hepimizi orkestra eden, hepimizi böyle bir ahenge kavuşturan bir şeyi var Ramazan'ın ve tutana da tutmayana da. Tıpkı kimde olduğu gibi Yahya Kemal'de. Yahya Kemal merhum Valide At Atik'ten aşağı inerken diye bir şiiri var. Yani şiir değil adeta bir itiraf mektubu. Bir adeta, adeta bir ya. serzeniş böyle hemen. Hatta o bende... Kayıtlı mı? Kayıtlı tabii var. Ben ona şey yaptım. Yani Çok... oruçlu olmadığı halde bu dizeleri mi yazmış? Bakayım acık sürpriz olsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Atik Valide'den inen sokakta. Nihat Sami Banarlı'ya. İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizliler. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları, az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri, bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Yarab nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz! Tenha sokakta kaldım oruçsuz ve neşesiz. Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı, Hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime, Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür. Kalan duygusuna, bu duygularının kalmış olmasına, bu üzüntüsüne mutlu oluyor. Kesinlikle. Hani şey gibi, vicdan azabından duyulan, ya demek ki bu vicdan azabı varsa vicdan var demektir. Vicdan, azab varsa. Kim, vicdan nedir? <gülüyor> Allah'ın insandaki sesidir. Evet, evet. Yani Müthiş bir tariftir. Bazen bir şey sorarsınız, bir fetva alırsınız. Hocaya, müftüye vesaire. Bir cevabı alırsınız sorunun neticesinde ama bir de kalbinize, vicdanınıza danışırsınız. O size gerçek cevabı verir esasında. Ya. O yüzden vicdan, vicdan, vicdan. Yani şimdi Yahya Kemal, Hı. malum işte bilenler bilirler. Aziz İstanbul e, kitabında anlattığı pek çok şey var. Ama bir tanesi de buydu. Ben buna rastlamıştım. Ama müthiş yazmış ya. Üsküdar'ı zaten ayrı sever. Üsküdar'ı ayrı bir zaten şehir kabul ediliyor ya o zamanlar Tabii. semt falan değil, şehirdir İstanbul, bir ilçe falan da değil, şehir diye geçer. Üsküdar'da Ramazan'ın, tıpkı Üsküdar ezanı olduğu gibi, Üsküdar'ın ayrı bir e, mahiyeti var, ayrı bir özelliği var e, ve burada oruçsuz olduğuna neşesi kaçıyor. Çok ayıp. Bir itiraf da var burada. İtiraf da var, yazmış Aynen. yani adam. Ya ben oruçsuzdum yani, evet, bozuldum. Dedim, Keşke oruçlu zaten. olsaydım. Da <gülüyor> yaşasaydım. <gülüyor> Bakın bu dediğim şey işte bu başından. Yani öyle bir ahenk ki o artık ne iniyorsa, ne oluyorsa Ramazan'da bizce, Tutana da tutmayana tutana da. Tutana da tutmayana da nur saçıyor. Tutana da tutmayana da bir ahenk ve huzur getiriyor. Ve tutmayana da büyük bir vicdan azabı olarak geri dönüyor. Benim kız kardeşim, iki tane kız kardeşim var Nade Hanım'la. Ayla Hanım. Selam olsun buradan. Selamlar olsun. Nade Sultan bir tanesi bilenler biliyor. Bir tanesi de Kadriye Ayla ee, onlar ufacık yaşta, bir ikişer yaş var aramızda. Yedi yaşında falan o beş yaşında oruç tutuyor falan, ben tutamıyorum yani. Tutamıyorum ve bir gün şey dedim ya, beni kaldırmayın ya saat yedi, yedi yaşında, sekiz yaşında. Tutmayacağım dedim ben, beni kaldırmayın. Allah'ın bir vicdan azabı, onlar kalktılar. Ya yedi ya sekiz yaşındayız yani, o kadar küçüklükten beri e, ailemizde bu gelenek El olduğu aldıklar, için güzel. tutuyoruz. Ama o kız kardeşim bir oruç hastası. Beş yaşında tutacağım bana ne, ben de tutacağım diye ağlıyor falan. Ya ben de zor dayanıyorum. başım ağrılar falan giriyor. Şimdi o şakırtıları, o eriştenin kokusunu, o hamur kızartılmışsa hamurun kokusunu, yumurta varsa yumurtanın kokusunu, hepsini duyuyorum. Konuşmalarını duyuyorum ama inatla kalkmıyorum. Kalkmayacağım. Ben tutmayacağım. Dayanamıyorum. Sekiz yaşında falan. Nasıl bir vicdana azabı. Ertesi gün ben zaten oruç tuttum. <gülüyor> nasıl tuttum, <gülüyor> yiyemedim hiçbir yerde yani nasıl yiyeceksin, evet. bütün ailen tutuyor. Ben Üsküdar'da muhkimim ve Üsküdar'ın bu renkliliğinden çok hoşlandım. Yukarıya doğru kiliseler var. Ermeni vatandaşlarımız, Rum vatandaşlarımız burada gayrimüslimler onlar niyetinde ama göremezsiniz sokaklarda, Ramazan'da ellerinde su şişesini falan ya da yemek yediklerini. Birkaç tanesini de tanıyorum, eczacım var mesela hemen orada ee, çalışıyor bir tanesi. Bakıyorum, yani... Çok Tut, saygılı. Evet yani saygıları gerçekten çok Evet, evet. evet. E, bu arada Abdülmecit abi yani Malatya'da e, zaman yani küçüklüğüm Malatya'da geçti e, herhalde. Yani 8 yaşına kadar Malatya'da ama e, yazın ara sıra gidiyoruz Malatya'ya tabii. E, Peki şimdi mesela e, Ali'nin Rabbim dedi ya ben 7 yaşında tuttuğum orucu hatırlıyorum. Kaldırmayın beni. <gülüyor> Hatırlıyor musun? Yani, ben de şu anımı sizinle paylaşmak tabii. istiyorum. Lütfen. Ben de e, biz köydeyiz daha belki de 7-8 yaşlarında falanız. O dönem o dönemlerde e, oruç şey denk geliyordu, yaza geliyordu. Oo. Bir de malatya, ya, Malacık. sıcak. İşte sahura kalkarlardı annem ve ikisi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, onların böyle şey yaptıklarını görürdüm ben, savur hazırladıklarını görürdüm. Böyle yatağın altında böyle şey yapardık izlerdim. Onlar da şey yapmazlardı. Çünkü çok sıcak olduğu için biliyorlardı. Kıyamayacak, kıyamıyorlardı. kıyamıyorlardı. kıyamıyorlardı. Hmm. Çok kaldırıyorlardı bazen. Bazen de kaldırmıyorlardı. Çünkü inanılmaz 40 derece civarında bir sıcak oluyordu <gülüyor> bizim orada. Tabii. tabii boğday zamanı, boğday pişmeye gidiyorlardı. Ee, bu tarz anılarımız oldu şey. Sen tutmak için tabii, yani. hevesliydin. Tabii hevesliydim ben tutmak için çok hevesliydim. Çok tabii. hevesliydim. Yani bir de o ...sahur şeye inanılmaz bir şeydi yani. Evet. Şimdi... Ya, çok özür dilerim. Bir, bir şey geldi aklıma da. Şimdi bakın, ben bu imtihanı... ...bu hayatımda yaşadığım, bu imtihanı oturtamadığım günü... ...hiç unutmam. Neden? Ee, i̇nsanın e, o hali anlayabilmesi için zaman zaman o hali terk etmesi gerekiyor. Özlem duyup... Ertesi gün nasıl iştahla o savur sofrasına oturdumu bilirim mesela. Ben bunu kendime yaşatmaya hala elimden geldiğince bazı şeyler vardır ve o nimetten bir süre uzak kalıp o nimete bir acık acıkmak isterim yani. bir o zamandan kalma bir şeydir mesela bu üzerimde. Beni çok güzel derslemiştir mesela o. Ben öyle iştahla oturmuştum ki ertesi gün o kadar iştahla tutmuştum ki orucu onu hatırlıyorum. Bir de mesela şimdi tarladan misal verdi. O evet. zamanki şartlar şimdi tabii Türkiye'mizin her yöresinde halen ekin biçim devam ediyor. Evet. Çiftçi olan vatandaşlarımız var. Tarlada çalışan annelerimiz var. Şimdi sıcak Mersin gibi, Malatya gibi biraz daha Ege ve Akdeniz, evet. Güneydoğu biraz daha sıcak iklimler. Şimdi bir de mesela İstanbul'da ateşin karşısında mesela döner kesen birisini düşün. Ya. Mesela evet. Şimdi ya. onların orucuyla... Evde tutan veya işte zamanının çoğunu uykuyla geçiren bir kişinin orucuyla arasında mutlaka fark vardır. Hazreti Ali diyor ya, ben gelirken de yolda onu düşünmüştüm. Ya o söz ne güzel söz, programda geçirelim onu mutlaka diye. Diyor ki, kışın aldığım abdestten, yazın tuttuğum oruçtan aldığım keyfi başka ya, bir şeyden almadım. Şöyle mi o zaman, zahmetsiz rahmet olmuyor yani. Ya. Çok lezzetli oluyor ya. Hatta ben size motto mu söyleyeyim mi? Benim motto diyorlar ya moda tabirle. <gülüyor> Benim şiarım diyelim şudur. Niye zoru varken kolayını tercih edeyim ki? Benim hep zorunu tercih etmişimdir hayatımda. Yani bir şeyin bu diyebilir ki bir, Allah Allah bu adam ne yapıyor? Hayır zevkin almak için zorunu yapmam lazım benim. Ya en zorunu yapmam lazım. Daha zorunu yap. Rol oynarken de böyledir bu başka şeyler de. Ya mesela hani şöyle siz şöyle konuşurken aklıma şu geldi. Hani Allah en çetin belaları, sıkıntıları, musibetleri peygamberlere sonra derece derece insanlara kadar, alt tabakaya kadar iniyor. Yani Allah en çok sevdiği kulunu sınıyor. Ee, ya yani bir insanın eğer sıkıntısı, derdi, tasası çoksa e, demek ki ulaşacağı mertebe çok. Vizahmeti çekeceksin. Allah seni sınıyor, seni unutmadı, seni imtihana tabi tutuyor. Ve bu imtihanın neticesinde öyle bir evet. sevap seni bekliyor ki, mertebe seni bekliyor ki bunu böyle algılamak lazım. Dertler insanı üzül gelmemeli bence. Bu arada mesela biz biz dikkat ettik daha çok konuşuyoruz Ali Rıza abi, Şimdi Abdülmecid ne? abi az konuşuyor. Evet. Bari dinlerken tatlı ne diyecektin benden? Evet. <gülüyor> <Yine de gülüyor> Şimdi insanın fıtratından olan bir şey mi? Zor şartlar insanları biraz daha şey yapıyor. Hayata e daha, daha çok bağlı bağ oluyor. daha çok bağlıyor. Evet. Ama diğer yönüne baktığın zaman rahat ortamlarda insanları biraz daha şey yapıyor. Böyle gevşetiyor. Yani işin biraz da bu boyutuna bakmak lazım işte bir Hazreti Peygamberin işte Mekke'de yaşadığı sürece bakar ya. mısınız? Nasıl bir süreçte nasıl bir sürece geliyor yani en zor evet. süreci Hazreti Peygamberimiz yaşamış Mekke'de. Aynen. Değil evet. mi? Tabii. Yani bize naib biliyorsunuz yani. yani. Onun için rahat ortamlar gerçekten insanları şey yapıyor Rehavete sokabiliyor. İşi yani bu yönüyle de gerçekten şey yapmak lazım, Aynen. bakmak gerekiyor. Abdülmecit Bey, bir şeyle tanıştım. Üsküdar'da muhkimim ya, çok çeşitli insan var tabii, böyle yaşı da var. Keyfine bir çay ucu açmış kendisine. Keyfine ama. Hobi olarak yani. Hobi olarak. Gelin şuraya oturun. Bakayım bir çay vereceğim size. Paramalar almıyor. Oturtuyor seni oraya. Tamam, tamam. Ne hesabı orası ya bizim? <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyeyim. Dedik. Herkese söyleme bari dedi. Herkes değilsiniz. Tabii. Estağfurullah. E, ol, ben espriyim. Ben de... Abi böyle nasihat ediyor bize. Hanımla beraber verdi bizi oraya. Evladı da... Reklam olmasın şimdi. Evladı da yanda normal dükkanı var. Evladına dükkan açmış. Yıllardır esnaflar orada. Hmm. Ama kendine bir çay açmış oraya. Sırf... Sosyalliğini muhafaza edebilmek için emekli çoktan geçmiş bir adam. Dedi ki: Ben dedi çok iyi paralar kazandım. Memlekete Sivas'ı galiba geldim. Memleketten 5 kuruş parasız ve çok güzel şeyler yaptım evladım. Ben dedi hamdolsun hiçbir şeye ihtiyacım yok ama dedi yarenim vefat edeli 30 sene oldu. Onsuz bir hayat ne yapayım ben? Allah verdi, Allah aldı. Sabrediyoruz. Kavuşacağız diye beni tarafta ama eş tadı tuzu yok dedi yani. 30 senedir yarenim yok. Bu ayrı bir şey. İlki de şu, ben böyle insanları çok dinlerim, e, ders var çünkü hepsinde, dedi ki imkanlarım olaydı ben Sivas'tan geleydim, bu elimdeki mal mülkü yapamazdım. İmkansızlıkla insan bir şeylerin sahibi olabilir, imkanı olup da sahip olabilen görmedim ben, zaten ihtiyaç duymaz. Gerçekten tam dibindedir, parasızdır, fakirdir, ne yapacağım telaşıyla? O zorlukla Zorluk, çalışmaya evet, başlar yani, ve ben malımı mülkümü öyle yaptım. Hep de şöyle söylüyor, edebiyatta da böyledir bu, sporda da böyledir kesinlikle bu. Ben. Fakir ailenin çocuğu çıkar böyle çok güzel gidip madalyalar alır. Evet. Sizin gibi böyle e, dünyada böyle göğsünüzü kabartır. Azir yani, Mecit Bey gibi. Veya yazarlar da öyledir. Şimdi hep konuşulur işte. Yani dünyanın büyük yazarları bir eli yağda bir eli balda böyle büyük sanatçı Bey. olmaz. Zorluğun için. Yani yoklukta hem yaşayan hem öğrenim gören çocuklar evet. gerçekten belli bir yerlere geliyor. Kesinlikle. Ama varlık içerisindeki çocuklar zaten varlık var. Ben bir şekilde okumasam da tabi bu genelleme değil tabii ki varlıkta insan aileler içerisinde de çok güzel belli yerlere gelen mutlaka evet. insanlarımız var ama o dediğin çok önemli yani varlıkta Çoğal. biraz rehavet oluyor ya. Çoğal. Bu Bununla, arada mil, evet. ha, milli takımlar ee, hocasısınız aynı zamanda. Aynı. Ben de tam oraya değinecektim Heh. de bununla alakalı yani bahsetmiş olduğumuz olayla alakalı şimdi geçen sene e, 2019'da zaten geçen sene şeyler yapılmadığı için pandemiden dolayı şampiyon, evet. uluslararası şampiyona Moskova'da şampiyonu vardı Avrupa şampiyonası biz takımın başında ben vardım biz gittik şeye Rusya'ya gittik Moskova'ya orada Sporcularla böyle iç içe muhabbet ediyoruz. Oradaki e, sporculara baktığımda hepsi böyle fakir çocuklar. Bak, ya. Aynı şeye geleceğiz, bir yere bağlayacağız. Çok yoksul, işte çok böyle genişeler olmayan, işte İkânlar. barış kesimlerde yetişmiş, çok zor şartlarda. Ama o çocuklar orada Avrupa şampiyonu oldu. Azim, Tabi, istek, istek ya, ya. O çocuklar orada Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Bunlar içerisinde iki tane de benim sporcum vardı. Ha maşallah. Ne diyeceğim? Gurur verici bir şey. Ne güzel. İkisi yani. de Avrupa şampiyonu oldu. Ve bu çocuklar çok yoksul çocuklar. Zor şartlarda ve onlardan mesela aynı zamanda spor kulübüm de var. Çocuklara da eğitiyorum ben. Ve o çocuklarda herhangi bir ücret falan da almıyoruz. Ne güzel ya. Abi şimdi bak burada söylüyorsun gelir kapıya dayanırlar. <gülüyor> Hiç önemli değil. Nerede abi yer reklama da yaparlar. değil mi? Spor, <gülüyor> tabii de... Bağcılar'da. Yüzyıl Akademi <gülüyor> Spor Kulübü. Oraya ücretsiz verdiğin için tabii, değil mi abi? Tabii, abi, tabii Reklama kesinlikle. girmez. Onun için <gülüyor> e, zorluklar her zaman insanları şey yapar. Bir başarıya aynen. Başarıya aynı. kesinlikle getirir. Kesinlikle aynen. Onun için e, ben bunu gördüm. Kendim, yani, açık birebir yaşadım ben bunları. O çocuklarda gördüm ben bunu. Daha çok azimle çalışırlar. Daha zaten çok istekli çalışıyorlar. Aynen. Yani zaten Allah ayetleri söylüyor. Yani insana çalışının karşılığı vardır diyor. <gülüyor> Ve orada şey şartı yok değil mi kıymetli hocam? Yani Şöyle bir şart yok ya. Yani. yani dinin, ırkın, tamam, tamam, değil hiç değil. önemli değil. Ya reddedeni de veriyor yani kendisine. Evet, o da kimliklendiriyor. Allah çalışana veriyor yani. Evet. yani Rahman sıfatı mesela. Bir, bir evet. Rahman nedir? Hani Allah kendisine ister itaat eden, ister isyan eden, ister inanan, ister inanmayan. Bu dünyada Allah herkese rızık veren ve merhamet edendir. Bu Rahman sıfatı. Evet. ister inan, ister inanma. Ben sana nefes verdiysem Allah diyor, seni bu düneye gönderdiysem e sana hem doğruyu hem eğriyi, Peygamberler aracılığıyla gönderdiğim öğrettiysem, sen kendi hür iradenle bir şekilde yolunu çiziyorsun. O senin bileceğini istiyor Allah. Ama diyor ben seni yaşattım, yarattım, yaşatıyorum, nefes verdiğim sürece, nefesini aldığım sürece rızk oyalı Allah. Rızkına kefilim diyor. Bu ya, rahman, ya, rahim de ya. biliyorsun ahirette ya. sadece kendisine inananlara yönelik bir rahmet. Bu sıcak bir değil mi? İnşallah müminlere. İnşallah. Ya şimdi tabii bu insan. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak e, durumunda ya, yani aslında e, Peygamberin ahlakı nedir? Hz. Peygamberin salatu selam olsun. Allah'ın ona model olarak koyduğu e, tabiri caizse kendi ahlakıyla ahlaklanmamızı isteyen bir Allah'ımız var Hülasan. Yani Peygamberimizin ahlakı Kurandır. Kur'an. Ama Allah'ın e, metodolojisi, sünnetullah bize anlattığı şey ne o? Tabii ki e, la teşbih. ama biz taklitle onun ahlakını tahkikle mükellefiz. Ne yapacağız? İşte e, bir hikaye vardır ya mecusiymiş adam sofrasına davet etti Hazreti İbrahim. Ya ona izafetmek istemiyorum. <gülüyor> ya öyle derler ama. tabii. Derler. yani doğruluk derecesi tabii biraz. Öyle ama... ya. Ama ben hiç hani hmm. ismini şey ama bir zat diye böyle tamam. davet eder ve e, o arada karşısında oturan zatın besmele çekmediğini görür. O da işte tek başına hiç yemek O yüzden Hz. İbrahim'e, e Halil İbrahim diye söylerler ya. Hiç böyle sofrası boş kalmayan Başkan. sürekli verici birisi. Hiçbir şey onu ona yakıştıramadığım için söylemek istemiyorum onu. Karşısında hemen sokaktan birini çevirip davet ettirir, bilinen hikayedir yani. Evet. E, der ki ya besmele çekmedim kusura bakma yani ben Allah'a inancı olan biriyim. Besmele çekmeyen, ona inanmayan birini doyurmak istemem. Hemen uyarı gelir. Tabii hemen öyle. uyarı gelir. Yahu ben doyuruyorum onu kulum. Sana ne oluyor? Ben sana verdiğimi elinle niye ikram etmezsin? Yani ben ona ömür verdim, yaşam verdim, evlat verdim. Üstelik bana inanmadığı halde. Halde. Sen, sen, ki, sen ki bir lokmayı çok gördün. çok gördün. Yani. İşte onun ya yani taklit etmemiz gereken aylak. O da ne yapıyor, nasıl veriyor, nasıl ayırt etmiyor. O Rahman sıfatının tecellisi olarak e, esma terkibi bizde de Aynen. var. Aynen. Valla çok güzeldi ya, şöyle süre böyle uzun uzun olsa da konuşsak ama bu akşam gerçekten çok keyif aldım. İyi ki geldiniz. Eyvallah. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Peki e, hediyemi takdim ediyorum sevgili çok Veys Ağabey, Veys Ateş. Ya sesinizi pes yapınca o kadar benziyorsun ki. Veys be <gülüyor> Çok da severiz. E, selam buradan olsun, demek anılması gerekiyormuş. Benziyor mu ses rengi? Gerçekten yani ses özellikle pes de çok benziyor. Evet birazdan gündemi konuşacağız ama ondan evvel reklamda. Değil mi böyle Aynı sanki. Veysa buradan Al. selamlar. Seyrediyoruz ve seviyoruz efendimiz. Allah razı olsun. Eyvallah. Ee, Diyanet Şehir Başkanlığımızın e, son iki çıkardı çok güzide Hayır. eser. Kur'an-ı Kerim ve İslam ilmihali Çok ee, güzel. Abdülmecit abi size de takdim ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Allah razı olsun. Eyvallah. Efendim. Evet kıymetli izleyenlerimiz bu akşamda Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.